Inna, ilmarillahina, inna, onasta firuk, onna, onsta firuk, onna, onsta firuk, ve onsta firuk, onna, onna, onna, onna, onna, onna, onna, onna, onna, onna, onna, onna, onna, onna, la onna, onna, onna, onna, onna, onna, onna, onna, onna, Nefislerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Rabbim iştenlikle nefsimize kötülüklerin farkına var. Kötüle çocuğun niyaz ettiği gibi, annesine hışkırıklar aladığı gibi, iştenlikle Rabbimize tenhada nefsimizi şikayet edip, nefsimizin şerinden Allah'a sığınmayı Rabbim cümlemize nasip etsin. Çünkü Şeyh Hulusi'nin diyor ki, bir insan Kur'an ve sünnete göre nefsini tanırsa, Evliyalık makamına bile yükselse keramet bile kendisine verilse, o yaşadığı sürece, son nefesine kadar, kelmi i şehadetli Allah'ın uzununa varıncaya kadar bile Allah'tan bu nefsine karşı hep yardım ister ve nefsine güvenmez. Yaradan Rabbimiz bir kula hayır yazmış arkadaşlar. Bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekler bir araya gelseler, Rabbimizin bize yazdığı şerri gideremediği gibi Rabbimizin bize yazdığı hayrı da karışır, engelleyemezler sayfalar dürümüş, kalemler de kurumuştur. Rabbim gecemizi bereketli kılsın. Rızasına muvaffa kılsın. Ancak kendi rızası için toplanmayı, kendi nefsimizi ıslah adına yine kendi rızası için ayrılmayı Rabbim nasip etsin. Ve duyduğumuz şeyleri, kendi nefsimizde yaşama düşüncesiyle tefekkür etme zamanı Rabbim bize versin. Hayata azalarımızdan geçirdikten sonra da en yakınlarımızdan başlamak üzere sevdiklerimize, elimizin altındakilere ve nasihat dinlemeye eğilimli olanlara derken, yani nasihat edebileceğimiz, bizim nasihatimizi dinleyebilecek konumda olanlara da Rabbim nasihat etmemize nasip etsin. <gülüyor> Karışer, yine biliyorsunuz Allah'ın isimlerinden bir isim işleyeceğiz inşallah. Bir de yine Şeyhülislam'ın talebesinden inşallah Rabbimiz sürekli olarak izin verdiğim Aynı ismin devamında inşallah dersi devam ettireceğiz. Bu akşamki ders Allah'ın Muhsin ismi. Yaradan Rabbimiz Muhsin ismini 99 isimden bir isim <gülüyor> olarak almış ve bunu kullarına da vermiş kardeşler. Rabbim bizleri Muhsinlerden etsin. Çünkü gerçekten zaten bizim halk dilinde de Muhsin mani olarak çok bilinmese dahi halk dilinde bu anlam olarak yakıştırılmış ve kullanılmış bir isimdir. Kur'an-ı Kerim'de isim olarak değil fiil olarak geçer. Doğrusu Rabbim bana iyilik etti ve beni zindandan çıkardı der. Yani biz bu ayetten şunu anlıyoruz. Demek ki Muhsin'in manası iyilik anlamına geliyor. Kardeşler, bizi yoktan var eden Rabbimiz bizlere iyilik verdi, bizleri buraya getirdi. Eğer bize iman olmasaydı buraya gelmezdik. Bundan önceki bir iyilik. Ve ezanlar okunan bir ülkede yarattı. Bu farklı bir iyilik. Yine daha farklı bir iyilik anne babamızı Müslüman kıldı. Biraz daha git çevremizdeki insanlar Müslümandı. Biraz daha ileriye git. Hakikaten Rabbim bize bunları sevdirdi. Benimsettirdi. Bize nefis olmasına rağmen iblis hala kıyamet sabahına kadar kendisine serbesti görmesine rağmen ve avaneleri de serbest olmasına rağmen Yaradan Rabbimiz bu kadar engeller karşısında bizlere lütuf verdi. Kereminden dolayı bizlere bir anlayış verdi. Hidayet verdi. Doğru yolu gösterdi. Ve doğru yolda yürüyecek ortamı da bize açtı ve Rabbim bizi buraya getirdi. Bu gerçekten Allah'ın apaçık bir ihsanı. Burada her ne kadar bizim anlamamızla alakalı. İşte Yusuf Aleyhisselam Rabbim diyor bana ihsan etti beni hapisten çıkardı. Bu Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da bilinen bir ayet. Peki biz kendi nefsimize duralım şöyle bir tefekkür edelim. Hangi ortamlarda Rabbimiz bize ne kadar yardım etmiş de biz ilim olarak yardımın bile farkında değiliz kardeşler. Ancak bir olay üzerine bina normal beşer işi olmadığı zaman açıktan Rabbim beni korudu diyoruz. Yani trafik kuralları olmasın birisi bize mani olmasın tam dalgınken yolda gidiyoruz biri üzerimize gelecek bir anda bir acip yol alıyor da bir korunuyoruz Allah beni korudu diyebiliyoruz. Yani orada beşer işi yok. Peki beşer işi olan işlerde o kadar işler var ki o sebep olan insanı da Allah göndermiş ama biz olayın farkında bile değiliz. Ve sebepleri olay mal etmişiz. Allah'ın orada lütfunu, Muhsin sıfatını, musin ismini biz ne yapmamışız? Görmemişiz. Orada genelde o işleri kullara vermişiz. Halbuki Yus Yusuf Aleyhisselam'ın kısasını biz geçen derslerde işledik. Daha önceden Yusuf Aleyhisselam'ın hapiste fazla kalmasına sebep neydi? Ma hapisteki arkadaşlarından yardım istemişti. Şu anda ise açıktan hapisten çıkarken yine hatırlayan, unutan şahıs yine. Sekiz yıl sonra hatırlıyor. Ama Yusuf Aleyhisselam aynı zelleden hatayı bir daha düşünüyor. Ne diyor? Rabbim beni kurtardı. Şimdi bizim burada ne anlamamız lazım kardeşler biliyor musunuz? Yusuf Aleyhisselam kendisindeki hata yani zelle dediğimiz hata kendisine sekiz seneye mal oldu. Peki biz bizdeki başımıza gelen şer imtihanları şöyle bir tefekkür eder. Allah hayırı yazmış. Hayır tümil Allah'a ait olan bir amel, bir eylem. Şer ise bizim elimizden kazanan eylemler. Allah şeri isteyerek benimseyerek yaratmamış. Geçen dersi hatırlayın. Şeyhül Ustama soruyorlar Allah şeri neden yarattı? Allah hayrı yarattı, hayrı kullar benimseyerek yaşamadıklarından dolayı ceza olarak, musibet olarak kullara ne yaptı Allah? Şerri verdi. Yani bir insan hayrı yaşamıyorsa şersiz yaşama gibi lüksü yok. Öyle bir imkanı, öyle bir fırsatı yok. O yüzden burada Yusuf Aleyhisselam'ın kısası aslında bizlere ciddi bir ders kardeşler. Herkes şöyle elini başına koysun, yalnız kalınca evde tefekkürüz. Zaman zaman namazlarımızda ve namazların akabinde Rabbimizden birçok minacatta bulunuyoruz, çok dualar ediyoruz. Bazen dualarımız kabul olmadı anlamı gibi anlaşılması Zaten bu yasak. Böyle bir hüküm yok. Yasaklanmış çünkü. Duam kabul olunmadı demedikçe dualar reddedilmez diyor. Buradaki vurgu yapmak senin bölüm burası değil. Ama Rabbimizle murakabeye girelim. Şöyle bir tefekküre dalalım. Yıllardır ettiğimiz dualar neden bazen gecikiyor? O zaman istediğimiz şeylerin gerçekleşmesi için, yani şöyle desek belki daha iyi anlaşılır. Bizim istediğimiz şeylere hazır olmamız için bize gereken bazı vesileler, vecibeler lazım. Yani sıfat diyebiliriz buna, meziyet diyebiliriz buna, yetenek diyebiliriz buna. Siz kafanızda bunu çoğaltabilirsiniz. Aldığınız eğitim, yetiştiniz ortam veya ihlas samimiyetinize göre bunu kafanızda çoğaltabilirsiniz. Ama Yaradan Rabbimiz bir şeyleri hak edelim diye ve o nimet bizim elimize geldikten sonra onun hakkını verip koruyalım diye duamız karışır, anında kabul olmuyor. İşte burada Yusuf Aleyhisselam'ın o zelle denen hatası bile kendisine rahmetti. Arkadan gelen insanlar, bu peygamberler zelle denen hataya düşmese nasıl değer çıkaracaklardı? Yunus Aleyhisselam barnağın karnına düşmese, Yusuf Aleyhisselam zelle hataya düşüp de yanındaki arkadaştan yardım isteme eğilimine düşse de Rabbin o unutsa. Böyle bir olay olmadığını tefekkür edin. Peki biz neyi örnek alacaktık de hataya düştüğümüz zaman? Ben bunu bir hadis alemine sordum. Hocam dedim bu peygamberlerin hatalarını biz nasıl anlarız? El cevap. Allah onları robot gibi, bilateş bir mürakaba halinde gönderiyor. Teçhizat halinde kontrol ediyor. Ve bu alemi öyle gönderiyor. Onların düştükleri hatalar konusunda biz dilimizi dişimizin gerisine atacağız. Onları tenkit etmeye, eleştirmeye hikmet mahiyetindeki konuşmanın dışında konuşma hakkımız yok. Ademle Hızır şey e, Hazreti Musa'nın kısasını bilirsiniz. İtiraz ettiğinde ey babamız sen bu yasak şeyi yedinden dolayı biz işte e, cennette dünyaya gelecektik de senin bu yasak şeyi yediğin için itiraz olayında Hazreti Adem Aleyhisselam 50 bin önce yaratılan şeyle mi beni hesaba çekiyorsun yani beni muazze ediyorsun dediğinde Allah Resulü diyor ki Adem babamız diyor evladı Musa'ya diyor ilimle delille onu geçti. Ama Şeyhül bunu delil olarak getirince diyor ki biz avam olarak bizler diyor bunu delil kullanamayız. Eğer biz bunu kullanmaya kalkarsa o zaman bütün insanlar o zaman Şerner'de kaldı. İnsanlar günah işlerler, bak işte 50 milyon önce yazılmış şeyden dolayı ben hesaba çekemesin derler. Bu peygamberlere hasır kardeşler. Peygamberlerin düştükleri hatalar neymiş? Bizler için ibretmiş. <gülüyor> o yüzden peygamberlerin kıssaları hakkında ondan sonra da sahabeler hakkında konuşurken dilimizi dişimizin gerisinde tutacağız. Sadece ve sadece oradaki hikmeti anlamaya ve yakalamaya çalışacağız. Bu Allah Azze ve Celle'nin ezeli ilmiyle bu aleme bizleri göndermeden önce o peygamberlerin de eğilim olarak, fıtrat olarak bu hallere düştüler, düşürdüler. O kendileri Allah arasında bir şey Celle Celaluhu. Ama biz buradan ne istifade ederiz kardeşler? Yusuf Aleyhisselam arkadaşından bir an boşluğuna düştü yardım istedi. Allah Azze ve Celle kendisine buz etti, gadaplandı ve şeytanı gönderdi. Şeytan da ona unutturdu. Yusuf Aleyhisselam hatasının farkına başlayınca murakabeye, istifara, göz yaşına döndü. Hazreti İbrahim'in kısasını bu da anlatmıştık. Karışlar, bir günahtan dolayı, bir pişmanlıktan dolayı, severek yapılan, benimseyerek yapılan, şükürden dolayı yapılan bir has, bir tat, bir lezzet var. Rahman'a yaklaşma adına ve ya bir de kardeşler, Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe atılma adına. Rabbine yaptığı o münacattan sonra ateşin içine düştüğü andaki o ibadet zikri var. Bir de Yunus Aleyhisselam'ın banlığının karındaki hatasını anlattıktan sonraki gözyaşı ve istiğfarı var. Yani bütün bu makamların, mertebelerin zevkleri hazları, tatları farklı farklı. Bir Rabbinin size sunduğu nimetleri düşünerek şükür mahiyetinde ona yaklaşma adına bir ibadet yaparsınız. Zevkten dolayı bir de pişmanlıktan dolayı Rabbinizin bu kadar lütfu büyüklüğü karşısında nasıl oldu da ben Rabbimin beni gözettiğini unuttum da Yarattığı benim gibi damla sudan yaratılan kuldan yardım istedim. İşte bu düşünceden dolayı gerçekten murakaba halinde olan kullar yaşına istiğfara, tövbeye öyle bir yöneliler ki işte bu da Allah katındaki makamlarını o kadar yükseltir ki aynı şu bildiğiniz hadisi canlı olarak yaşanmış olur. Ve Rahman'ı bu hal sevindirir ve mutlu eder. Hani diyor ya bir kişi çölde nasıl bir e, devesinin üzerinde suyu var, yiyeceği var, yorgunluğu üzerine galebe çalar. Devesini ağacın yanında bırakır şöyle bu uykuya dalar diyor Allah Resulü. O yanına bir bakar ki deve yok. Bir müddet yürür, takat bir tapı biter. Ondan sonra ümidini keser artık. Deve gitti suda yok, yiyecek de yok. Yürür, yürür, yürür, bütün kuvveti bittikten sonra bir ağacın altında artık ölümü bekler. Kendine bir gelir, bakar ki deve başında. Allah Resulü bak şu örneği veriyor kardeşler. Bu insan ne kadar sevinir diyor, çünkü hayata döndü artık. Devenin üzerinde yiyecekler de var. Allah o kulun tövbesine daha çok sevinir. Bakın kardeşler, durduk yere bir ibadetten Allah bu kadar sevinmiyor. Ama şu pişmanlıktan sonraki, o tövbeden sonraki, o hatadan sonraki, o yöneliş var ya, Allah Azze ve Celle kardeşler, daha çok mutlu ediyor, daha çok sevindiriyor. O yüzden biz oradaki olaylardaki hikmeti yakalamaya çalışacağız. Ki Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın başta şer gibi gördüğümüz bu olay, ama bakın daha sonra nasıl hayra dönüyor. Yine arkadaşını, aynı unutan arkadaşı 8 yıl sonra hatırlıyor. Allah hatırlatmak için onu öyle murat etmişti. Onun 8'i hapiste kalması gerekiyordu. Çünkü hapisteki insanların ıslah olması gerekiyordu. Ve 8 yıl sonra, şehirdeki bir kralın ölmesi, yerine başka bir kral geçince ancak Yusuf Aleyhisselam arasında arasındaki diyaloğun daha güzel gerçekleşmesi gerekiyordu. Ama Allah Azze ve Celle böyle bir murat etmişti, böyle bir takdir, böyle bir kader yazmıştı. Yine aynı şahıs hatırlıyor 8 yıl sonra. Ama Yusuf Aleyhisselam aynı hataya düşmüyor. Esas üzerinde çiğniğe çiğniğe gitmemdeki gayet oldu. Yani şurayı yakalayalım. Biz kaç defa aynı yerden ısırlıyoruz kardeşler. Bak Yusuf Aleyhisselam bir kere düştüğü yerden bir de ısırılmıyor. Ne diyor? Rabbim muhsindir diyor. Hapisten beni kurtardı. Birinci tur arkadaşına yardım istiyor. İkinci tur yine arkadaşının aklına geliyor. Krala söylüyor. Ama Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Subhanallah. Doğrusu Rabbim bana iyilik etti ve beni zindandan çıkardı. Ve sizi çölden buraya kadar getirdi. Bunun kime söylüyor? Kendi ailesine söylüyor kardeşler. Vaktiyle kendisini öldürmek isteyen, yok etmek isteyen insanlar, güçlü olan insanlar, Allah Azze ve Celle o kadar kerim ki, o kadar büyük ki, o kadar musin ki, zayıf olan kulu, köle olarak, hakim olarak bir yere satılan kulu, Allah'a güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor, bir yere hakim ediyor. Bu Allah'ın adaletindendir. Onu öldürmeye kalkanları ise, onu hakir görenler ise, onu kıskananlar ise, tersine çeviriyor ve ona muhtaç ediyor. Yine Allah'ın büyüklüğü o kadar büyük ki, Yusuf Aleyhisselam hakikaten güç sahibi, intikam alabilecek güç kendisine var. Kimse kendisini itiraz edebilecek konumda da değil. Karşısında konuşabilecek bir konumda da değil. Çünkü Mısır'da etkin ve yetkin bir konumda. Hükümdar konumunda. lider konumunda. Öyle bir tavır sergiliyor ki, Kardeşleri bile itiraf edip diyorlar ki biz anladık ki Allah seni bizden daha farklı bir yere, bir makama getirmiş. Sen gerçekten gözlerlerdensin. Sen gerçekten yücelerdensin. Sen gerçekten muhsinlerdensin. Sen gerçekten seçkin kullardansın. Biz güçlüyken sana zarar verdik. Ama sen güçlüyken bizi affet. Bir de Yusuf Aleyhisselam kardeşler subhanallah öne geçiyor. imamlık yapıyor. Kardeşleri adına da istiğfar getiriyor. Subhanallah. Kendisini öldürmeye kalkanlara. Şimdi kardeşler gerçekten biz kimin safındayız? Şu dünyada bütün insanlar kardeşler şuna inanır. Ya Yusuf Aleyhisselam gibidir ya da Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri gibidir. Ya Habil gibidir ya da Kabil gibidir. Ya çöle gönderilen Hazreti İbrahim'in hanımlarından birisi gibidir kıskançtan dolayı. Şimdi Sara valdemizin çocuğu olmamıştı. Hacer valdemizin çocuğu olmuştu. Çünkü köle olarak satın alınmıştı. Kölü olarak satın alınan Hz. İbrahim'e verilen çocuğu dünyaya gelince o erkek çocuğu bile doğursa ki her asırda erkek çocuğu değerlidir kız çocukları oldukları zaman suratları mosmur kesiliyordu peygamber zamanında da bu böyleydi kendisi köle olduğu için seviye ve mevki olarak hakim durumda olduğu için gözleri o güzelliği kaldıramamıştı o yüzden çöle gönderilmişti arkadaşlar. Şimdi biz cemiyet olarak, toplum olarak şöyle bir tefekkür edelim. Etkin konumda olan insanlardan faziletli güzel şeyler nüfus ettiği zaman kıskançlık olmuyor kardeşler. Kelli felli, ekonomi durumu iyi, yakışıklı, fiziği sağlam. Ama kaseti şöyle bir tersine çevirelim. Gözümüze gözükmeye, aklımızın alamadığı, ya olur mu canım yani haşe bekala, Allah yani bula bula buna mı verdi ihsanını yani? Başka kimse yok muydu yani bu mu? Diyebilecek durumdaki kullarına bir Allah Yetenek verir, hikmet verir. Diğer insanlar da ne yapar arkadaşlar İmtihana tavırlıklar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerin şöyle bir kısalarına bakın kardeşler. Hakikaten uzun zaman önce yine buna benzer bir sohbet yapmıştık ama yine tekrarında hayır var. Çünkü bu ise cemaatin olduğu gibi ve diğer bütün imtihana tavırlıklanan cemaatleri, ortamları ise bu imtihana dün beklediği gibi bugün de bekliyor. Nedir o? Lokman Aleyhisselam on binlerce insan gelip kapısından ilim alıyormuş. İlim almaya gelenler arasında iyi niyetli gelmeyen insanlar da varmış Bir açığını göreyim de Madara edeyim Buradaki ortamı Dağıtayım Aşağılatayım küçük düşüreyim Oradaki ortam dağılsın Bu kimin amelidir kardeşler? Bu şeytanın amelidir, bu iblisin amelidir O yüzden Riyas-ı Ali'nde bap açmış. Bukhari dipnot düşmüş. Özellikle hasta bu konuda bir kitap da yazılmış. İlim evi insanların hatalarını toplumda deşifre etmek diyor. Şeytanın en büyük ameli ve hizmetidir ki o toplumdaki insanlara faydalı olma engellemenin en kestirme yolu buldu. Yani bir insanı ıslah edici bir konumda olan bir insanı rencide edildiği zaman bir cemiyet bir toplum içinde aşağılandığı zaman küçük düşürdüğü zaman o insanın nasihat alabilecek insanlara diyalonunu kestiğin zaman ne oluyor otomatikmen? Şeytanın tek tek insanla uğraşıp bitirmektense toplu halde bu hayır mekanizması bitmiş oluyor. allah Teala o kadar büyük ki Kur'an-ı Kerim'e şöyle baktığımız zaman peygamberleri bize model olarak göstermiş. Ne diyor? Ey Resulüm geçmiş peygamberlerin kısalarını anlat ki ibret alsınlar. Sohbetin başına döndük. Demek ki peygamberlerin kısaları gündeme gelince hatalar bile olsa biz ne niyetten bakmamız gerekiyormuş? İbret. Kur'an'ın bize yüklediği, bizden istediği o ölçünün dışına çıkma gibi bir lüksümüz yok bizim. Eğer Kur'an'ın bizden istediği, bize verdiği ölçünün dışına karışıp çıkarsak şeytanın adımlarına takılmışız demektir kardeşler. Oradaki esas hikmeti yakalayamamışız demektir. Aynı Ashab-ı kısası gibi. Allah hatırlatırlar Kur'an'ı kendin Ashab-ı Kef'in kısasını anlatırken sayılarından, isimlerinden bahsetmez. Çünkü ihtiyaç yoktur, gerek yoktur. Ama insanlar o kriterin dışına çıktıklarından dolayı kimler der ki sayıları 3'te 4'leri köpekti, 5'te 6'ncıları, 7'te 8'ncıları Buna ise Cenab-ı Hak diyor ki, özellikle şeytan onların aralarına girdi, onları asıl olan şeyden alıkoymak için, hani esas faydalı olan oradaki o ilimden alıkoymak için, insanları asıldan uzaklaştırdı, onlar sayılarına, isimlerine takıldılar, asıldan mahrum kaldılar. Demek ki Kur'an bize yüklediği o mananın dışına çıktığımız zaman, şeytanın adımlarına uymuşuz, ve Allah'u Züceler orada bizim gözlerine perde çekiyor, asıl olan şeyi anlama kabiliyetimiz bizden alınıyor. Çünkü biz, bize sunan o nimetten mahrum kaldık. Niye? Kendi elimizden ittik o hayrı. Çünkü biz hayrı de istedik. Ve Allah hatırlar, bir de ne yaptı? O araya dursunlar onlar. Sayılarına, isimlerine. Allah hatırlar Lokman Aleyhisselam'ı gönderiyor. On binlerce insan kapısından ilim arıyor. Orada kalmıştık. Ama bu almaya gelenler insanlar arasında hasetçi, saçı insanlar da var. Çekemeyen insanlar da var. Kıskanan insanlar da var. Ve işlerinden bir tanesi öyle diyor. Cemiyet içinde hem de. Bu boydan, bu tipten bu nasıl çıkıyor? Lokman Aleyhisselam'ın fiziğini, tarihçesini bilmeyenler olabilir. Tekrarda da hayır vardır. Burnu yamukmuş. Dudakları da yarıkmış. Cüce boyluymuş. Zenciymiş. Vaktiyle birisinde kölesiymiş. Allah ne kadar büyük görüyor musunuz kardeşler? Zenci. Köle. Cüce boylu. Burnu yamuk. Dudakları yarık. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an'da Bilirsiniz Dokman Suresi bir sure var. Biz Dokman'a hikmet verdik diyor. Subhanallah. Öyle dudaktan, öyle yüzden, öyle boydan hikmet çıkacak. On binlerce insan da onun kapısından ilim alacak. E kaldıramayan insanlar da çıkacak tabii yani. Bunun içinde hasetçiler de olacak. Çekemeyenler de olacak. İşte bir tanesi diyor. Bu dudaktan, bu surattan bu laflar nasıl çıkıyor? Şimdi problemi takıntısı olan insanlar buraya örneği arkadaşlar. kardeşler. Komplekse kapılmayacak. Ezikliğe düşmeyecek. Rabbinin yaradışını beğenmemezlik yapmayacak. Fizik olarak, ten olarak, ekonomi olarak. <gülüyor> Subhanallah. Bana düşen diyor şu dudaktan yalansız çıkarmamak. Şu suratı da kızartacak ayıp iş yapmamak. Kaseti tersine çeviriyor. Sen nakaşı nakşını mı eleştiriyorsun diyor. Şimdi kardeşler bir insan gerçek manasıyla bunu bir içse, bunu hazmetse, Bunu bir sindirse içine var ya kardeşler. İnanın kardeşler. Kimsenin kimseye ne hasreti kalır, ne kıskançlığı kalır, ne kibirlenmesi kalır, ne küçük ve hakir görmesi kalır, ne sevmemesi kalır. İşte İbn-i Allah izin verirse dersimizin bölümü işte bunun arkasında olacak. Tabii ki eğer e, sürecimiz yeterse ama yetmezse gelecek hafta bunu işleyeceğiz. Çünkü bu, alakalı, bu konu bile bağlantılı. Yani Rabbim unutturmasın sadece şu bölüm aklımızda kalsın diye zikreden başlık olarak. İnsanları günah sevgiden iki tane mesele vardı arkadaşlar Belki İbni Kayim 20'den fazla bir bab, madde açmış, iki tane madde koymuş başlık olarak. Bir insanları günah sevgiden emirleri yapmalarına mani olan kibirlenmeleridir diyor. Kibir. Haram olan şeyleri yapmalarına mani olan hissediyor şehvetleridir diyor. Yani bir insan dese gidiyor. Yani ben Rabbin hukukunu hükümlerini kabul ettim. Ama nefsime yenik düştüğüm için şu haramları işledim. Gözümü koruyamadım, şunu şunu yaptım dese, Allah katında, hani Ebu Zer'in dediği gibi, hırs zina yapsa cennete girer mi? Ebu Zerrin bunu yere sürtülse de girer diyor ya Allah Resulü. Bak, burada kibir yok kardeşler. İşte Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılmasının, bu 20 tane maddedir sadece başta aklımda kalsın. Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılmasının ve kendisine tövbe izni verilmesinin, Kalbine tövbe duygusu atılmasının sebebi, O günaha düşmesinin esas sebebi kardeşler kibir değildi. Nefiste olan nefisten, ihtiyaçtan kaynaklanan nefsi haliydi. Ama iblisinki ise öyle değildi. İblis emretmiş, Allah'tan emretmişti bize. Secde et. Kardeşler emre karşı gelmek kibirdir kardeşler. Sahabe diyor ki ey Allah'ın peygamberi. Bizim konumuz alakalı böyle. Lokman Aleyhisselam, alçak boylu yaratılmasa, zenci yaratılmasa, şirkin yaratılmasa Bu ders nasıl çıkacak ortaya peki? Bu model de lazım. ve insanların içi dışarı çıkması lazım, hasetçilerin ortaya çıkması lazım. Öyle ya, her kalitede insan, aynı düzeyde bir arkadaş anlatıyor. Rusya'ya mı gitmiş, Rusya'ya yakın bir bölgeye mi gitmiş? İş anlatıyor. Abi diyor ya, hepsi diyor sanki var ya diyor Yeşil Çam'dan çıkmış artist gibi boyları bir doksan bir seksen beş vücutları tam böyle bodyguardların vücutları oluyor ya yani bir üç dört sene şeye gidersin böyle vücut geliştirmeye hepsi böyle var ya boyları fizikleri tenleri var ya hepsi böyle artist gibi ama secdesiz insanlar diyor abi ibadet yok bir şey yok yani Allah Celle hepsinin boyunu tipini yakışıklığını fiziğini hepsini aynı yaratmış haşa böyle olmayan kullara zulüm mü etmiş yani öyle yaratılmışlar da güzel bir hüner mi var yani bir, bir puan mu hayır Esas puan neymiş? Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinden dolayı dersleri hatırlayıştır. 3 önce. Kadınlar ellerini kesiyorlar. Lokman Aleyhisselam'ın imtihanına bakın. Canım Lokman Aleyhisselam. Allah onların şefaatine bizim ailesi. Ya. Kimse ona bakınca elini kesmiyor. Ona haset ediyorlar. Neyle? Ya bu tipten bu ilim nasıl çıkıyor? Bu laflar nasıl çıkıyor bazı? E tabi kalitesi düzgün bir insan konuşursa Yani bekliyorsun ya bunda bu yetenek var tamam onu hasret edemesin ki. Ama gözüne böyle gözükmeyen yani. küçümsediğin hakir gördüğün. Olur mu canım bunlar mı adam olacak? Haşa haşa Allah buna bunu mu buldu yani? Başka kuru yok muydu? Diyecek seviyede. Ve kibrin ikincisi neymiş biliyor musunuz kardeşler? Allah Resulü'ne sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü'nüm ben bir kıyafet giyiyorum de onunla böyle hoşnut oluyorum yani yürürken gezerken. Bu kibir mi? Kibir bu değil diyor. Allah cemildir. Güzeldir. Güzeli de sever. Ve kuluna verdiği nimetleri üzerinde görmekten de diyor, Allah Azze Celle hoşnut olur. Esas kibir hakka karşı gelmek insanı hakir görmektir. Neymiş kibirin ikincisi? İnsan İnsan Hele bu müminse var ya o daha feci. Hele bir de veli kulsa onun anlı ateşten kurtulmaz kardeşler. Velikul kıssasını da biliyorsunuz. Hadis kutsi de geliyor. kulma savaş açanı diyor intikamı bana ittir. Onun iflahı İki yakası bir araya. Ne dünyada gelir ne ahirette. Yani şehit bile olsa kurtulamaz. Çünkü niye? Allah hatırlıyor. O kullarını karşı karşıya bırakır. Müfis durumuna getirir. O kul onu helal ederse yırtar. Etmezse amelleri ne kadarına zarar vermişse o kadar da gidebilir. Kardeşler anında ben Rusya'dan niye örnek verdim? Allah Azze'yle istese hepimiz aynı bozu yapabilir miydi? Aynı tip yapabilir miydi? Aynı zeka kapasitesi yapabilir miydi? Peki imtihanın ne anlamı kalırdı? Kim kimi edecek? Kim kimi kıskanacak? Kim kimi çekememez diye düşecek? Hiç böyle bir imtihan kalmazdı değil mi? Ama Allah ne kadar büyük. Ne kadar büyük. Ve numune olarak, model olarak Peygamberlerden bunları bize gösteriyor. Bizlere bunları peygamberlerden gösteriyor. O tipte peygamber gönderdiği gibi bu modellerde peygamberler gösteriyor. Demek ki ha, birileri kalkıp yarışın şu de de sunamaz Allah'a. Ya Rabbi ben yakışıklıydım ondan. Hani yakışıklığım mani oldu. Bayanlar kızlar peşimden koşuyordu. Hani o yüzden kulluk yapamıyordum diyemez. Yusuf Aleyhisselam model gösterdi İşte bir dakika da fiziğini yarım mazeret gösteremez. Tipimden, boyumdan. İnsanlar benimle dalayıştı ya Rabbi. O yüzden kulluk yapamadım diyemez. Allah'a Celle Lokman Aleyhisselam'ı gösterir. Mazeret sunmaya kalkanlara böyle delil. Haset etmeye kalkanlara da böyle delil. Onlara etmek de, onlara örnek almak isteyenlere de işte şu ayet delil. Anlat ki ibret alsınlar. Demek ki bize düşen neymiş kardeşlerim? İbret almak. O yüzden ibret gözüne şöyle olaya baktığımız zaman. Allah'ın ismi musin kardeşlerim. Hakikaten bizi Allah çok mutfetmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şınca kadar namazda ruhu kabzedilir zandıza kadar secde kaldığında ne diyor? Hazreti Ayşe annemiz dokunduğundan sonra peygamberimiz. Rabbim bana şefaat makamı verdi. habzi Kehser i verdi. Bütün peygamberler kavmine ben kıyamete kadar bütün insanlara gönderildim. Bu kadar nimetler karşısında şükürden bir kul olmayayım. Kardeşler bir kul Muhsin olan Rabbinin sayısını bile ömrü yetmeyeceği kadar nimetleri karşısında hakikaten Rabbine karşı onun dinine karşı onun kullarına karşı kendisini musil olmaktan alıkoyan ne? Hani uzun zaman önce bir ayet okumuştuk ya İnfitar suresi 6-7 tekrar edelim tekrarında hayır vardır Ey insan üstün kerem sahibi Rabbine karşı seni aldatan ne? Ey insan muhsin olan Rabbine karşı Sana bunca nimetleri yayan Rabbine karşı, O'nun dinine karşı yardımdan ve O'nun kullarına karşı hizmetten seni alıkoyan ne? Onlara karşı iyi düşünmekten seni alıkoyan ne? Onlara karşı destek olmaktan seni alıkoyan ne? Onlara karşı hemdem olmaktan, eğer etkileyici konumda olarsa nasihat edici onlarda nasihat dinlemek. Nasihat almak konumda alarsa onlara nasihat etmekten seni alıkoyan ne? Ey insan, Rabbin merhameti sonsuz iken, Ki Şeyh Huluslam diyor ki Allah Celle'nin büyüklüğünü zikrederken Allah Azze ve Celle hiçbir şeye karışır. Muhtaç olmadığı halde sır kereminden dolayı kullarına nimet verir. Allah Celle'yi hiç hesaba çekecek bir güç olmadığı halde yine yanlış yapmaz. Çünkü zulmü kendisini haram etmiş. Göğüpten Allah taş yağdırsa sebepsiz yere. Kim hesap sorabilir ki Allah'a? Şeyh Huluslam diyor ki taş bile yağdırsa zulüm etmiş olmaz. Onlara bir hikmet vardır. Peki kardeşler Allah'ın varlığı kendiliğinden doğmamış doğurulmamış eşi ortağı dengi benzeri yok kendisini cennette mükafatlandıran cennete tehdit eden bir ilahı yok çünkü ezelil ebedi zatı celal subhane ve teala buna rağmen zulmü kendisini haram ediyor ve buna da bağlı kalıyor da böyle müslim bir Rabbimiz var bizi o yaratmış ve bize cennet cehennemde bir imtihan karşımıza koymuş ya bize ne oluyor ki bu muslim Rabbimize müslimlik sıfatını yaşamıyoruz Valla herkes böyle yalnız kalınca elini başının arasına koyacak. Sahabenin dediği gibi. Mücahit kimdir ya Resulallah? Vallahi nefsiyle cihada girişecek. Bunun başka cevabı da yok, çözümde yok kardeşler. Gerçekten kişiyi iyilikten alıkoyan nefsinden başkası hiçbir şey değildir kardeşler. Buradan müellif, Allah razı olsun, üç tane madde halinde bunu zikretmiş. Allah kerem ve cömertik sıfatları gereği insanı yoktan var ederek ona büyük ihsanda bulunmuş. Ve Allah bu nimette insanı insanlara şöyle haber vermiş. Gerçekten şu ki insanı üzerinden daha kendisini almaya değer hiçbir şeydeyken biz insanı diyor yarattık diyor. İkincisi ise Allah insanı yarattıktan sonra ona diğer varlıklardan daha güzel bir biçimde suret vermiştir. Fakat khalaq al insane takvim ve yarattıklarından birçoğundan da üstün kılmıştır ve çok güzel bir suret vermiştir. Üçüncüsü ise diğer canlılardan farklı olması akıl nimetini vermiştir. Düşünebilmesi, hidayet yolunu göstermiştir ve Kur'an-ı Kerim birçok yerinde de düşünmez misiniz, ibret almaz mısınız, akletmez misiniz? Kitap indirmiş oku, göz vermiş o ok, bak ve akıl vermiş düşün diye. Peygamber göndermiş, kitap ona vermiş, kitap da elimize gelmiş okuyalım diye. Yedi kat gökten alemleri Rabbi Allah numune peygamberi göndermiş, çok özür diliyorum, tuvaletteki rahat oturuşumuzu düşünmüş. Yedi kat gökten Allah. İnsan ise bunu okumaktan aciz ise, Bu kelamı okumaya tenezzül etmiyorsa ve bu kelamın yayılması için de mücadele etmiyorsa hakikaten kendini şöyle bir yoklaması gerekiyor Burada müellif bu kitabın inişi ve yeryüzüne yayılması için birkaç tane madde zekretmiş Bir, hiç Kur'an okumayı bilmeyen alim var mı? Belki Arapça bilmeyen alim çıkabilir ama Kur'an okumayı bilmeyen alim çıkmaz. İlk diyor müellif, burada kaç tane? Birkaç tane madde çizmiş, beş tane madde çizmiş, Allah razı olsun Muhsin ismin sıfatında. Bir tanesi gözde olarak en önemlisi diyor, kişinin önce Kur'an'ı öğrenmesi lazım diyor. Kur'an'ın sadakatinin, Kur'an'a bağlılığın ve Kur'an üzerindeki hakkından dolayı. Çünkü Kur'an dağlara taşlara yüklendi, bunu insan diyor, nankörü yüklendi. İlk Kur'an insan üzerindeki haklarından bir tanesi diyor, o Kur'an'ı terti üzere okuyacak tecrüb okuyacak. Hakkını verecek. İki İki İmam Buhari de burada bu baba açmış. Beş tane madde çizmiş. Bununla bu birbirini örtüşüyor. Niyetini güzel kuracak. Kur'an karışır. Allah'ın bir ipi. Aramızda Rabbimizle bir bağlantı. Onu okurken Rabbi ile konuşuyormuş gibi okuyacak. Kişi Rabbinden hiç uzak kalmayacak kardeşler. Hani geçen dersleri şöyle bir durum tefekkür edelim. Dedik ya Rabbimiz bizi o kadar mükemmel yarattığı halde. Beşeriyet içerisindeki eşref mahluk konumuna getirdiği halde bu kadar güçlü olduğu halde, ol dediği halde olacak gücü olduğu halde neden insanı kusurlu ve eksik yaratmış? Neden insan kardeşler kusurlu ve eksik yaratılmış? Çünkü biz bir ömür itiyat içerisindeyiz. Ve Rabbimize yaşadığımız sürece iltica içerisinde olalım diye. Yani sadece namaz saatlerinde slogan gibi, şu anda toplumda yapılan ibadet tarzı gibi namazdan sonra yapılan dua değil bu. Mümin Rabbinden hiçbir an ayrı kalmaması gerekiyor. Hiçbir an. Durmadan Rabbi ile her an bağlantı içinde olması gerekiyor. Daldı. Kendine geldi yine Rabbini anıp onu zikretmesi. Kur'anla ve zikirle meşgul olması gerekiyor kardeşim. Kur'an'ı okurken kendisine Rabbinin mektubu olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu bana geldi. Ben Zübeyir. Bu mektup bana geldi. Rabbim benden ne istiyor? amel etme niyetiyle okumam gerekiyor. Üçüncüsü de bunu insanlara anlatmam gerekiyor. Dördüncüsü de gelecek eze ve cefalara sabretmem gerekiyor. Denimseyenliğinlere, kabul etmeyenlere, haset edenlere. Beşincisi de kardeşler övenlerin de övgüsüne de tenezzül etmemem gerekiyor. Çünkü bütün peygamberler Allah'ın katındaki makamı arzulamışlardı Ve onlara arzuladığı makamda onlara yetmiş artmıştı. Biz peygamberin siretini okuduğumuz zaman bu beş tane maddeyi peygamberde net bir şekilde 20 senelik dönem içerisinde net net olarak görebiliyoruz kardeşler. Aklımızda Mufsul ismi kalsın. Burada Şeyhülislam'ın gözde talebesi. Dedik ya birkaç tane bir madde almış. Buradaki maddelerden de Allah'ın izniyle inşallah tekrar hatırlamak için zikredelim. Bütün insanı günaha sevk eden cehenneme dolduran o yedi kat cehennem var ya o cehenneme dolduran günahların tümü şu iki tane maddede toplanmış İbn-i Kayy hakikaten alimlerin karışar olaylara yaklaşımı çok farklı Allah'tan en çok korkan alimler ve Allah Celle'nin onlara samiyetlerinden dolayı verdiği bir anlayış ve fıkıh ben yani kendi içimden itiraf edeyim ben bu kitabı okumadan bu şekilde bu anlayışa sahip değildim Rahman'a ne kadar şükürsek az ki Allah Teala bizlere bu ortamları nasip etti. Bu anlayışlara sahip olan insanların eserlerini de bizlere yöneltti. İki tane madde koyuyor. Seh bin Abdullah diyor ki, İnsanları günah sevk eden, emrleri yapmaktan alıkoyan kibir, yasakları işlemeye sevk eden ise şehveti. Yine geçen derse hatırlayın. Biz melek değiliz ki, bize nefis olmasa o zaman bu imtihanın ne anlamı kaldı ki? Ve maddelere dönmüş. Hazreti Adem'in kıssasını vermiş, az önce dediğim gibi ve iblisin kıssasını vermiş. Adem Aleyhisselam'ın yasak şeye meyletmesindeki maksattan iblisin Adem'e secde etmesine mani olan ve Allah Azze ve Celle'nin iblise tövbe etmesine engel olan sebeplerden yüzde ellisi kardeşler. İblisin pişmanlık duymaması, hatasını kabullenmemesi, diğer yüzde ellisi ise kibir. O yüzden kardeşler, Allah Resulü buyuruyor ki, hakikaten Allah için kulağınızı açın, iyi dinleyin. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Vallahi basit bir kelime değil bu Hardal tanesi kadar da kalbinde imamla cehennemde kalmaz diyor. Subhanallah. Bu kibir nasıl bir şey ya? ya bütün tevhidi zederi ya. Kalbinde diyor. Zerre kadar kibir olan bir var ya cennete giremez, cennete moksun alamaz. Yani kibir ne kadar tehlikeli bir şey. O zaman Rabbimizin bize emrettiği şeyleri yapmamıza engel olanları şöyle bir... Elimizi başımızın arasına koyalım. Tefekkür edelim. Haşa ve kella bize ilalık, hevesim mi var ki Rabbimizin bir emri geldi zamanla bekleyip başımızı yere eğmiyoruz. O emri yapmak için gayret göstermiyoruz. Peki ne zamanı bekliyoruz? Artık şunu kabul edelim ki Allah'ın bir emri varsa orada o emre karşı bu nefsinde Allah'a kul köle olup kafayı secde yatırması gerekiyor. Çünkü ayette karıştır. Ne buyuruyor cenab biliyor musunuz? Kibirlenenler secde etmez. Bu secde ne kadar önemli bir şey ki Kibirlenmeyen secdeye kapanıyor. Ve secde ise Allah'a en yakın olan yer oluyor. Subhanallah. Çünkü secde etle yaklaş buyuruyor Cenabı. Ve peygambere sorulduğunda da kişi Allah'a yaklaştıran en yakın yer nedir bilir misiniz? Sorulduğunda öyle diyor. Secde anı. Demek ki bu Allah bu anla Allah'a sürtüreceğiz böyle yılan yere sürünüyor ya. Secdeye kapandıracağız. İşte o zaman Allah'ın katındaki değerimiz yükselecek. Cenab-ı Hak ayet kerimede buyuruyor ki Allah böbürlenenleri ve kendini övenleri sevmez. Şu anda dünya üzerindeki böyle bütün tanıdığınız uç kilit insanları tefekkür edin böyle etkin konumda. Lider konumda. Biraz aşağı inin Türkiye. Biraz aşağı inin Bursa. Biraz da aşağı inin böyle kendi mahalledeki insanlara bakın. Ya Allah'ı övüyorlar ya nefislerini. Dikkat edin ona böyle bir tefekkür edin. Kardeşler bir insan Allah'ı övemiyorsa şuna inanın ya Allah'a denk birini övdüğü için o oradan doyum aldığı içindir ya da nefsini övdüğü içindir ve Allah'ı övmeye artık Allah'a o makamı vermediği içindir. Subhanallah. Peki dönelim biz kendi nefsimize kardeşler. Yaşadığımız zaman süreci içerisinde yapmış olduğumuz amellerimiz, hayat tarzımız, bize sunulan bu kaderde. hani dua dua ediyoruz ya bazen dualarımız. Neden gecikiyor? Bu istediğimiz şeylerde nefsimizin övülmesine ait bir pay mı var? Yoksa Allah'ı övmeye ait bir meziyet mi var ortada? Allah yolunda gidenlere yollarını açıyor. Engeller koymuyor. Çünkü kim Allah'tan korkarsa buyuruyor. Kim Allah'ın rızasını ararsa biz onlara da yollarımızı açacağız. Değil mi? Biz onlara yollarımızı açacağız diyor. Ama burada nefse ait bir pay varsa... Ve bu da Allah'ın sevdiği bir kulsa, işte Allah Azze ve Celle, Ebu Allah resmine soruyor ya, şimdi ya Resulallah, Müslüman ise cennete girecek mi? Girecek. Ebuzer diretiyor. Radiyallahu anh. Ama hikmet var. Dilimizin, işimizin gençine atacağız. Ya nasıl bunu diretir ya? Haşa. Orada bir ders var kardeş. Almaya çalış. Orada ilk hikmeti yakalamaya çalış. 130 bin sahabenin her tanesinde ders vardı. Her tanesinde. Allah Azze ve Celle onları numara olarak gönderdi. Ya Resulallah resul, şimdi Müslüman hırkızı yapsa cennete girecek mi? Allah resulallah girecek. Şimdi ya resul, Müslüman işgiyse, zine yapsa, hırkızı yapsa cennete girecek mi? Üç kereden sonra Allah resul, ne diyor? Ebu Zer'in burnunu yerde sürtinse de girecek. Peki bu cümle niye kullanılıyor? Haşa ve kela, Allah resulallah ağzından mı kaçtı? Hayır, vahil hareket. Kardeşler biz bir şey yakalamamız için hayrımız çoksa burnumuzu Allah yerde sürttüre sürttüre sürttüre sürttüre, sürttüre o hayrı anlayana kadar o duamızı geciktirecek. Ve bizi o hale getirecek. Sukuna ereceğiz. Bütün hücrelerimizin Allah'a olacağız, Allah'ın bütün kaderini benimseyeceğiz. Anlayacağız ki tabi her nefis sahibi bunu kendi nefsine tefekkür etsin. Demek burada benim neslimden alakalı bir şey vardı ki dualarım gecikiyordu, isteklerim gecikiyordu. Nefsim de burada herhalde bir ücret istiyordu galiba. Rabbim de artık yüzde kaç pay varsa bunu da Allah'a satmamı istedi. Hani Hazreti Ömer'in dediği gibi Ya Resulallah Nesim Haris seni her şeyden çok seviyorum. Allah hep diyor ki ateşten kurtulamasın ya Ömer. Hazreti Ömer duruyor düşünüyor. Yani Peygamber'e ateşten kurtulmak için iman et. Ama Hazreti Ömer harbi Ömer. Halk dilinde bizim Türk kültüründe yani delikanlı Ömer. Yani bu toplumdakiler gibi şimdi bize kime sorarsa sorsunlar. En çok kimi seviyor Allah'a deriz. Hazreti Ömer dürüst Ömer. Yani hakikaten nefsini o ana kadar daha çok seviyor. Açık açık diyor. Nefsim hariç. Ama Allah Resulü ihtarına çarpılıyor. Ateşten kurtulamasın ya Ömer. Veli kul makamı için en çok Allah'ı sevmek lazım. Bunun altındaki her şeyi de Allah'a feda etmek lazım. Bu hücrelerin hepsini Allah'a kurban etmek lazım. Hazreti Ömer duruyor, düşünüyor. Karar veriyor. Ya sonra seni her şeyden çok seviyorum. Şimdi oldu ya Ömer. İşte bizim uzun zaman süreç içerisinde pişmemiz Yetişmemiz, olgunlaşmamız. Bundan iki öncekini hatırlayın. Olgunlaşma meyve gibi demiştik ya. Mürşid, Muhi, Mumid. Hatırladınız mı? Hatırladınız değil mi? Ha işte Allah Azze Celle de bizleri yetiştirmesi için, olgunlaşmamız için, şuna şöyle bir örnek veriyorum daha yanlışlar. 9 yaşındasın değil mi? Bu çocuğun eline kim silah verir? Verilirse de kim kartına cesaret edip durur? O çocuk da oyuncak niyetine tık sıktı. Suçlu kim kardeşim? Televizyonlarda hep duyuyoruz zaman zaman. Annesini vurdu, babasını vurdu. Ya çocuk oyuncak silah zannetti ya. Bir anlamadı ki meseleyi. Ya şimdi size diyeceksiniz ki yazıyorlar bize din olarak ne anlatıyor? Sabrederseniz anlayacaksınız. Her doğamızda Allah da kabul etseydi Allah katında bu çocuktan farkımız mı var? O dualarımızın karşında her şey bize verilseydi o silahı nasıl kullanacaktık kardeşler? Şimdi anlaşıldı mı mesele? Niye Allah duamızı anda kabul etmiyor? Acaba biz dua ederken hangi akıllan ediyoruz? Şimdi bu çocuğun herifte dua kabul ne olur halimiz? <gülüyor> Annesine kızdı duayı baktırdı babasına kızdı. ayet Allah kerimede Allah'a buyuruyor ki Siz hayır istediğiniz gibi şerri de istediğinizde anında duanız kabul olsaydı var ya Size yakın bir süre için gün verilmeseydi çoğunuzun işi çoktan bitmişti. Subhanallah ya. bunlar hükümler ha. O yüzden Allah'a bizim karışer. Yusuf Aleyhisselam 8 senede pişti biz 80 seneyi bekliyorsak o herkesin kendi nefsini alakalı. 8 saat de sürebilir. 8 hafta da sürebilir. 8 ay da sürebilir. 8 sene de sürebilir. 80 sene de sürebilir kardeşler. Pişmemiz için. Ya dünyalık nimetleri, ya bu ilmi, ya imkanları nefsimizi öfsünler veya biz nefsimizi övelim diye istiyoruz ya da Allah azze ve celle'nin bize sunduğu ilim Hikmet, amel, mal, mülk bize sunulan her şeyi de Allah'ı şanını, dinini yüceltmek ve onu övmek için mi istiyoruz? İşte bu ya 8 saatte ya 80 senede ya da mahşere kalır artık. Anlaşılamayacak kadar bir ilimdir bu kardeşler. O yüzden İbn-i Kayyım da gerçekten buraya acayip ciddi bir bak düşmüş. İnsanı günaha düşüren ya kibridir ya da şehvetidir. Yine İbn-i Kayyım ayrı bir bak daha açmış. Nefis, şeytan onlardan korunma yolları diye, Şu kadar kalın bir kitap. Allah izin verirse on, onu da getireceğiz. Bunu. İnşallah böyle üçgen döneceğiz. Orada yine üç tane madde almış. Yani şeytanın insan üzerinde üç tane diyor. O üç tane başlık içerisinde bir gücü kuvvetlidir. Öfke anında, şehvet anında, gaflet anında. Muhsil mi olmak istiyorsunuz? Mürşit mi olmak istiyorsunuz? Olgunlaşmak mı istiyorsunuz? Mutlaqım olmak istiyorsunuz, takva elim olmak istiyorsunuz. Subhanallah. Allah Azze Celle ayetinde, Nebi Sallallahu Aleyhi ve hadislerinde buyuruyor. Müminler Allah'ı çok zikredeler, münafıklar Allah'ı az zikredeler. Bunu cevap burada kardeşler. Müminler Allah'ı çok zikredeler, münafıklar Allah'ı az zikredeler. Peki bu münafıklar Allah'ı karışer. az zikre diyor da, yani başka hiçbir bizik ile meşgul değil mi bunlar? Yani bu munafıkların Allah'ı az zikretmeye sebep olan sebep ne kardeşler? Nefislerini ve nefis sahiplerini övmekten, Allah'ı övmeye zaman ve fırsat kalmıyor da ondan kardeşler. Bunu biraz daha geliştirelim. Peki bir insan, yaradan Rabbini, kerim, merhameti sonsuz Rabbini, her şey gücü yeten Rabbini bırakacak da, kendisi gibi damla sudan yaratılan, her şeye muhtaç olan, kullarını övecek, mehtisene edecek. Vallahi hiçbir akıl mantık alacak iş değildir. Burada aklında kaldırıp kaderini zikredeyim inşallah. Taberinde, taberi şey kurt bir tefsirinde geliyor. 50 yıl günahsız bir şekilde Allah'a ibadet eden salih bir abid varmış. Subhanallah. Rabbi ile arasında bir rüyada melek geliyor kendisine soru soruyor. Hani Rabbinin hesaba çekileceğin zaman seni neye göre hesaba çekmesini istersin? Çok enteresan bir cevap veriyor. Subhanallah. Adaletinden. Eğer bir insan amel yapıyorsa, amelde de bir yere gelmişse, o amelin nefsinden biliyorsa var ya, Allah'ın adalet ismiyle hep meşgul olur. <gülüyor> allah Teala bu şahıs uyandıktan sonra damarının bir tanesinin sıkışmasını emrediyor. Damar sıkışıyor. Bu tövbe istifara kapanıyor. Tövbe ediyor ediyor. İkinci gece tekrar ülkeye yatıyor. İkinci gece yine melek geliyor kendisine diyor ki Sübhanallah O damar niye sıkıştı biliyor musun? Ha? O elli sene yaptığın ibadet var ya Onu sen bir şey zannıyor Onu bile karşılamadı Yani sen onu sunmaya kalkarsan bile, O bile yetmez o damarı gelişmesin İstihara kapanıyor damarın arısı geçiyor Kardeşler Biz yaptığımız amelleri ve ibadetleri Eğer Allah'ın lütfu olarak bilmiyorsak Yani buraya geldik toplandık. Birimiz sohbet yapıyor, birilerimiz dinliyor. Biz bunu Rabbimizden bilmiyorsak, bu muhakkak bir yerden yükselecek, patlak verecek, ortaya çıkacak. Bunun altında bir rantlar aranacak, övgüler beklenecek, değer vermeler beklenecek. Ama yok. Bu yüzyız alemin Rabbinin rızası içinse, Ve burada insanları, bizleri bir araya getiren Rabbimizle ise ve bunu da yüz yüz Rabbimizden biliyorsak yapmış olduğumuz bütün amellerimiz Rabbimizin yardımıyla, Rabbimizin lütfuyla olduğuna kanaat getirmiysek, inanın dışarıdan gelip de bizi övmeye kalkan insanların veya yermeye kalkan insanların buramıza hiçbir etkisi, yetkisi, tesir olmaz çünkü bu lütfu veren Allah övgüye layık olan Allah biz değiliz ki yani biri suyun yolunu sana çevirir, sen de suyun yolunu alemle Rabbine çevirirsin çünkü övme layık o derdim ben değilim ki ancak Salih kullar kendilerini övmeyi nerede kabul etmişler biliyor musunuz? Ashabu'l-Ukhutut var. Makas atarak gideceğim. Aslında çok uzun tam bir sohbeti bir bu da uzun zaman önce Cemalettin Hoca bunun sohbetini yapmıştı. Salih bir kul. Genç bir çocuk. Bir kraldan şey, bir o asırdaki e, hak dinemesi bulan ilim adamından ilim öğreniyor bir de sihirbazdan ilim öğreniyor. Öyle bir mevkiye geliyor ki ikisinde de zirve oluyor. Yolda bir canavar görüyor, deneme yapıyor. Acaba hangisi daha yetenekli, hangisi daha işime yarar diye? Subhanallah. Kendisine ilim öğreteni, Rabbi olan Allah'ın adıyla diye atıyor, canavarı öldürüyor taşla Sihiri o anda bırakıyor. Sihirbazlığı bırakıyor. Bütün güçleri bırakıyor. Bir tek güce teslim oluyor. Bütün güçleri bırakınca Allah yollarını kendisine açmaz mı? Allah'a yönelince. Açar bu sünnetullah'tır. Bunlar açılıyor. E tabi bunun namı şehirde yükseliyor. Körleri, kerleri, aprakları iyileştirmeye başlıyor. Allah kendisine kera etmemiş. Peygamber değil bu. Salih bir kul. Kralın da, o asırdaki kralın da vezirinin gözü kör. Çocuğun namı yükselince kralın veziri geliyor. Çocuğa gözümü açar mısın diyor. Bir şartla. Beni öv. Hayır öyle demiyor. <gülüyor> Agayı okşar demiyor kardeşler ya. Müslüman olursansa diyor. Bir şartla. <gülüyor> yaradanı översen Beni översense değil. Kimlere bu hikmet veriliyormuş? Bu keramet kimlere veriliyormuş? Agayı mı? Yaradanı mı? Subhanallah. Müslüman oluyor, gözü açılıyor. E kral durur mu? Durmaz. Şehirde bu çocuğun namı yiyor. En sonunda kral haberci gönderiyor. Kendisini yetiştiren ya Allah'ı inkar et ya da iki, kılıçla ikiye böleceğiz. İkiye bölüyorlar. Adam iman e, imandan geri dönüyor. Aradan uzun zaman geçiyor. <gülüyor> Çocuğu yakalıyorlar, saraya getiriyorlar. Bu kendi askerlerine bunu tutup denize gönderiyor. Denizde bu çocuğun bir tek duası var. Allahum finihim bi şiite. Mustafa bir parça sıcak su getirir misin Allah için? <gülüyor> Toparlayacağım. Lezan okunuyor da. Gemi alabora. Herkes denizin altına. Bu çocuk çıkıyor saraya geliyor kardeşler. Subhanallah. Kralın karşısında dikiliyor. Allah izin vermedikçe beni öldüremezsin. Yine muhafızların askerlerini tutuyor. Bunu dağa götürün diyor. Dağdan açığa at. Çocuk yine Allah'ım ekfinihim bima şihte. Yani manası ne? Allah'ım dilediği şekilde beni koru. Kul Allah'a sığınacak. Kerimle Allah kula yardım etmeyecek. Var mı öyle bir şey? Allah'ın Kelim sıfatına yakışmaz. Bir sallantı oluyor. Bütün askerler alabora. Genç çocuk çıkıyor saraya geliyor. Allah izin vermediği beni öldüremezsin diyor. Kral pes. Peki ne yapacağız diyor. Anlaşma. Bir bayram günü diyor. Bütün insanları toplayalım diyor. Bir meydanda diyor. Ancak bu şekilde beni öldürebilirsin. Nasıl öldürebilirsin? Allah razı olsun. Tellalcının eline, yani bu zamanda hani cellat diyorlar ya, onun eline mızrak ok vereceksiniz. O da yüksek sesle bağıracak ve bütün şehirdeki insanlar da duyacaklar. Çocuğun Rabbi Allah'ın adıyla yüksek sesle söyleyecek, ok atacak. Bunun adı şehadet. Allah'ın dini yücelsin, insanlar Allah'ın dinine girsin diye Ok atan adam atacak sesle söylüyor, ok tam geliyor, yarıdan dönüyor. Kral diyor ki yalan söyledin, sen yalan söyledin. Bağırarak söyleyeceksiniz. Bütün hak duyacak. Subhanallah. Tabii ki oku atan adam yanındaki tellacı da varıyor. Çocuğun Rabbi Allah'ın adıyla Bismillah atıyor. Tam şakağına geliyor. Çocuk şehit oluyor. Kral bilmiyor başına geleceği tabi. Yanındaki vezire diyor ki kurtulduk mu efendim diyor ne kurtulalım. Bir tane gitti binlerce peydahlandırıyor. Ortaya bir tandır açıyorlar kardeşler. Subhanallah. Toplu toplu insanları ateşe atıyorlar. Kimse geri dönmüyor ha. O şeyi görmüş ya mucizeyi. Veya keramet her neyse. Subhanallah. En sonuna yakın bir yerde bir anne babasını göz önünde ateşe atmışlar sabretmiş. Abilerini atmışlar sabretmiş. Anasını atmışlar sabretmiş. Kocasını atmışlar sabretmiş. Çocuklarını atmışlar sabretmiş. Kürt çocuk kucağında kalmış. İki kere üç kere kadın geliyor ateşe kadar geri gidiyor. İki üç kere geliyor geri gidiyor. Tam kadın imtihandan ayağı kayacak, geri dönecek. İşte Allah resmi. Üç tane körpe çocuk diyor kundakta konuştu. Bir tanesi de var. Ana diyor vallahi ateşin orada cenneti görüyoruz. Atla diyor. Orası ateş diyor. Anne de çocukla merhabat diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kareşer nefsini Allah kurban etmeyenlere vermiyor bu hikmeti. Şimdi dönelim bize. Biz hakikaten Allah'tan ne istiyoruz da vermedi. Bu şekilde mi istedik? Eğer nefsin payı varsa nefis ıslah olana kadar Allah vermeyecek. Ve bu da Allah'ın adaletindendir kardeşler. O da merhametindendir yani adaletim yanında. Rabbim yakalamayı nasip etsin bize inşallah. Allah için abdesti olmayanlar abdesti alsın. Veya namaza yetişebilir miyiz camiye? Gidelim o zaman camide kılalım.